Haşlanmış şeytandan Allah'a sınırız. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Innelhamdellillahi misainu vana soffiruk. Ve növzü billahi minşurule anfusine ve min seyyati amaline. Men yehdihillahu felamudillela ve men yudhil felahadiyela. Eşhadu anna ilahe illallahu vahdehu la şerikele. Ve eşhadu anna Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emseyne vayanserimullahi rabbil alemin. Allah min ezerke hayra hazze li anfatehu ve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 Envayı çeşitli metneler rızıklandıran. yarattıklarının bir çoğuna üstün kılan. Eşref-i mahluk yatan. bize ne kadar şükredsek az. Düşünecek bir akıl, görecek bir göz, işitecek bir kulak, konuşacak Rabbim bizlere bir dil verdi. Kardeşler, muhabbet duyalım diye de Allah bizlere sevgi verdi. Ve bu sevgi en layık da kalbi yaratan Rabbimiz. Ki Allah izin verirse inşallah bu akşamki dersin bir bölümünde de bu geçecek. Sevgi. Ve muhabbet. Ki Uluhiyet Tevhidinin bir bölümüyle alakalıdır. Yedi tane şart vardır Uluhiyet Tevhidinde. Bir tanesi de muhabbetullah. Yani sevgidir. Yani sevgi bütün iman edenler üzerine karışır. Fars. İşte bu derslerin zaten gayesi de o sevgiyi yavaş yavaş yeşertmek, çoğaltmak ve ibadetlerdeki gerçek hasıl olan lezzeti, tadı alıp da gönül rızası ile bu ibadetleri yapmak. Ve Şeyh Huluslam'ın talebesi diyor. Şu anda duanın devamında. Bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa... Rabbin bize yazdığı hayrı hiçbir beşer engelleyemez. Bütün melekut anemi, bütün cinler ve bütün melek şeyler, insanlar toplansa Rabbin bize yazdığı ne şeri ne de hayrı hiçbir beşer hiçbir canlı gideremez. Ve İbnü Kalem diyor ki kişi buna gereği gibi iman etmişse, kalbi kullardan خلاص olmuş ve kulluğun tadına, hazzına ve lezzetine varmış, yaptığı ibadeti kime yaptığının bilincine varlığından dolayı günahtan da sakınmanın derine düşmüş salih ammeleri işlemenin muhabbetine varmış çünkü o ilahını yaratıcısını ve Rabbini tanımış diyor. Her şeyin onun elinde olduğuna kalben iman etmiş günah işleme şeytan vesile attığı zaman hemen Rabbinin gücüne hatırlamış çünkü Allah bir şer yazmışsa şöyle iki senelik derslerini şöyle bir gözün önüne getirin zaman zaman pazar derslerinde kardeşlerimiz de bunları yaptılar. Hep aynı konuya sular hep aynı yere akar Kardeşler sular yukarıdan aşağı doğru akar. Hiç aşağıdan yukarı doğru su akan gördünüz mü? Bu derslerin gayesi bizi hep oraya doğru götürüyor. Nereye doğru götürüyor? Bütün hayırlar Allah'ın elinde. Kul Allah'ın rızasını kazanmanın derdine girmeye başladığı zaman kalbine demek bu tevhid oturmuş. Günahlardan sakınmaya başladığı zaman da demek ki korku da oturmuş. İşte İbn-i da Allah'ın izniyle burada dediği gibi şeytani ona günah ve sesini atmaya başladığı zaman Allah'ın gücünü hatırlar diyor ve o günahlardan kul sakınmaya başarır. Ama Allah Azze ve Celle insanı öyle mükemmel bir şekilde yaratmış ki, kim müellif öyle bir başlık koymuş. Kul diyor gerçekten diyor, gerçeği bilseydi, bütün gerçeklerden de haberi olsaydı, bütün hayların yalnız Allah'ın elinde olduğunu bilseydi, nefislerin kere gördükleri şeylerdeki yararların ve buna ek olarak diyor, zararların ve sevdiği şeylerin diyor, helak sebebinin de diyor, kul gerçekten farkına varırdı diyor. Yani başına gelen bütün hayların nereden geldiğini, Başına gelen bütün zararların da neden geldiğini kul farkına varırdı. Artık herhangi bir zorlama ve baskı altında kalmadan salih amel işleme iştiyakı gayreti kendisinde şahlanırdı. Büyük bir iştenlikle hiçbir küçük ameli küçük görmezdi ve içinde büyük bir istek, büyük bir arzu, büyük bir heves başladı. Çünkü yaratıcısının gücünü öğrenmişti ve onun zenginliğinin farkına varmıştı. Her salih amel işlerinde ona rızıkların, haylarının yağacağını bilincine varmıştı. Ve bir günah işlerinde de o günah muhakkak bir yerde başına belalara döneceğinin şuruna varmıştır. Karışır çünkü Allah unutmuyor. Ne? Allah uyumuyor. Ayet-i kürsüyü zaten Türkçesini okursanız burada meseleyi daha iyi kavrarsınız. Ve kulağına Allah azze ve celle zerre kadar da zulmetmiyor. Geçen haftaki dersi hatırlayalım. İbn-i demişti ki, Şeytan Hüsran üzerindeki sultası nefsin daha büyüktür. Ondan önceki dersleri hatırlayalım kardeşler nefslerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden Allah'a sınırız. Neden bütün müellifler eserlerinin ön sözüne nefslerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden Allah'a sınırır diyorlar? Kardeşler şeytanın insan üzerindeki tesiri gerçekten çok büyük. Ya bana hatırlamayacak derecede büyüktür. Çünkü Allah Azze ve Celle ona bir sulta vermiş, bir güç vermiş, bir kudret, bir kuvvet vermiş. <gülüyor> Yarabbi sen Adem'in zürriyetinin önünde sağından, solundan, önünden, arkasından sokulacağım çoğunu şükreder bulamayacaksın demiş. Ama hadisleri diyor ki İhlaslı insana, iblis ve avaneleri zehirsiz yılan mesabesindedir. İhlası zayıf olan insan ise karelser, zehirli yılan gibidir. Hani zehirsiz yılan insan insana dolansa dolansa ama sokamaz. Çünkü zehir yok. İblisi de aynı böyle tefekkür ediyorum kardeşler. Ve iblisin avanelerini. Yani şeytanın insan üzerindeki sultası şeytana zehir veren insanın kardeşlerinin ihlas sızlığı, samimiyetsizliği ve işlediği günahlar Birkaç ders önceyi yine hatırlayıp Şehir Hüseyin'e sorulmuştu Kalebeleri tarafından Cehennemler mi daha çok korkmak lazım Yoksa günahlardan mı daha çok korkmak lazım El cevap Şimdi sohbeti yavaş yavaş topalamaya çalışıyoruz Çünkü hepsi parça parça İnsanlar cehennemden değil günahlardan korkması lazım Çünkü niye Allah Azze ve Celle'nin Hadis Kutsu'nda ne buyurmuştu Allah Azze ve Celle buyurdu ki Kardeşlerim Allah zulmü kendi neslinde haram etti Aranızda birbirinize zulmetmeyin Diye böyle yazdı Bu hadisi kutsi kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle kullarına zerre kadar zulmetmiyor. Zerre. Miskal kadar hiçbir zulüm yok hiçbir kula. Allah Azze ve Celle şeytanı insanlara musallat etmiş, serbest bırakmış. Kullarına zerre kadar zerre kadar zulmetmiyor kardeşler. Şimdi ayet-i kerimede de Rabbimizin buyurduğu gibi. Şeytanı diyor biz insanlara Cenab-ı ahirete karşı içinde şüphe olanla olmayanı ayırt etmek için serbest bıraktık. Öyle ya merhametlerin en merhametlisi Allah. Bu kadar güçlü olan şeytanı insana bırakacak. İnsan şeytanı görmeyecek. İnsanın şeytanı ordusu ve şeytan her taraftan insanı görecek. Sağından, solundan, önünden, arkasından insana saldıracak. Ama Allah Azzele Celle burada hapsi kutsuzunda biz zulmü kendi nefsimizde haram ettik. Kullarımıza zulmetmemeye diye. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Kardeşler, ahirete inancı insanın kuvvetli olursa şeytanın hiçbir sultası yok. İnsanı ihlası kuvvetli olursa kardeşler şeytanın hiçbir sultası yok. Aras suresinde de Kur'an'ın birçok seçkin ayetlerinde Allah Azze ve Celle ile iblis arasında bir dizi konuşma geçer. İblis zan yapar. Bana mühlettir. Senin Adem'in, yaratmış olduğun Adem'in zürriyetinin birçoğunu saptıracağım. Ve Allah Azze ve Celle de iblis zanlını doğru çıkardı der. Çünkü iblis bir zan yapmıştı. İblis kalbi bilmiyor ki. İhlaslı kullarıma zarar veremezsin buyuruyor cenab bak. İşte bu derslerin gayesi kardeşler. İblisin şerrinden biz nasıl korunacağız? İhlası yakalayarak. Peki ihlası nasıl elde edeceğiz? İhlası elde etmek istiyorum demekle ihlas gelmiyor ki. Karışlar, arifin fikrine ise zikir odur. Gerçekten insan ihlası elde etmek istiyorsa ihlasın yoluna sülük etmesi gerekiyor. Ve bizden önceki salihler zaten bunu en güzel bir şekilde yaşamış, eserlere dökmüş ve bizi de bunları miras olarak zaten bırakmışlar. İhlaslı kullarıma zarar veremezsin buyuruyor cenab bak Ve İblis ayetin devamında diyor ki Allah vazgelle bizlere merhametinden bunu zikrediyor. İhlaslı kullarına zarar veremem. Peki ihlaslı kullar ne yapıyor ki? İblis tesirsi ve güçsüz oluyor. Uzun bir zaman önce zikredilmiş yine tekrarında hayır var. Salih zatlarından bir tanesi davacının el kitabında geçer. İhlas alakalı bölümünde. Sadece oradan bir paragraf zikredeceğiz. Cami hocasından bir tanesi tayini bir köye çıkar. Köyde de bir çınar ağacı vardır. Ve o çınar ağacına insanlar taparlar. Medet o ağaçtan umarlar. Ezber dersine katılan kardeşler bildiriler. Onun dersini yapmıştır. Dava için el kitabında, ihlas alakalı bölümde bu geçer. Daha net, daha geniş, daha ayrıntılı bir şekilde. Ama bizim bölümümüz alakalı bölüme hafif bir ışık tutması açısından kısaca burayı zikredeceğiz inşallah. Bu imam insanların ağaca taptıklarını görünce, insanların da camiye gelmediğini farkına varınca Sabah erkenden baltasını alıp gidip o ağacı kesmeye para verir. Şeytan önüne geçer. Nereye gidiyorsun? Senin başka işin mi yok? Sen git camide vaazını ver. Hayır der. Şu ağaç yıkılmadığı için insanlar camiye gelmiyor. Çünkü insanlar ağaca tapacak dereceye gelmişler. Tam ibadet saatinde oraya gidip o ağacı kutsuyorlar. O ağaçtan hayır ve şer umuyorlar. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki Zatul Emvat ağacı gibi o ağaça tanzim etmeye başlamışlar. Bu imar. Şeytanla dövüşür, Allah'ın izniyle şeytanı yener. Ama vakit gecikir, evine döner. Ondan sonra şeytan bu defa gelir başucuna. Bak der sen gariban bir insansın. Ekonomi durumu kritik. Sen bununla uğraşacaksın. Bak uğraşma. Sana her gece yastığının altına bir tane altın koy. Durumu iyi olursa bak köydeki insanlara hayır hastanat yaparsın, kitap alırsın, hediye verirsin, hayır yaparsın daha bir de faydan olur. Şu anda senin sıkıntın var. Sen garibansın. Bu hâlde seni kütle dinemez ki. İmam direkmez ama öyle kafayla vurur yatar. Sabah bir kalkar bakar ki şeytan dediği çıktı. Bir tane altın. O gün de gitmez. Her gece bakar ki aslında bir tane iki tane bir tane iki tane altın. Ama bir gün şeytan gelmez. Subhanallah. Bir sabah kalkar ki altınlar yok. Görüsün der. Demek sen altın bırakmasın ha. Baltayı alır tekrar ormana. Şeytan önüne geçer. Nereye gidiyorsun? Ağacı yıkmaya. Niye gidiyorsun? Allah için, sen Allah için gitmiyorsun, nefsin için gidiyorsun. Şeytanla kavga etiyorsun arkadaşlar, şeytan bunu iki çıkmada yere indirir, İmam şaşırır, Allah Allah. Ya daha önce de ben bunu yıkıyordum, şimdi ne oldu bana. Şeytanla görüşmeye başlar. Ya ben seni daha önceden de yıkıyordum. Ben değil, ben gibi bütün şeytanlar da olsa gene yakardı. Çünkü sen Allah seninleydi sen laharla la kuvat ile bilal. Sadece Allah rızası için yola çıkmıştın. Benim hiçbir gücüm yoktu ki senin karşına. Sen ihlaslı bir şekilde, sadece Rabbinin rızası için, tevhid mücadelesi için yola çıkmıştın. bedeni yenmiştin. Ama şu anda ise yastığın altında altın olmadığı için çıkıyorsun. O yüzden güç artık bende. İki tane çıkma daha yapar, hadi. Yolunlara. Sen beni bugün yenemezsin. Kardeşler dönelim biz kendimize. Yani dolayısıyla bir insan şeytanıyla baş edemiyorsa şeytana kızmasın kardeşler. Dönsün şöyle önce bir nefsine. Dönsün nefsine. Hani hads-i kutsu işini bir daha hatırlayalım. Allah Azze ve Celle zulmü kendi nefsine haram etmişti. Aramızda birbirimize zulmetmeyelim diye böyle hükmetmişti. Peki biz zaman zaman çok nefsine yakınan, nefsine kavga ettiğini söyleyen, yenik düştüğünü söyleyen kardeşlerimizden karşı karşıya kalıyoruz. Bu hepimizin aynı acısı. Zaman zaman kah yenik düşüyoruz. Kah yeniyoruz. Ama inanın bütün salih zatlar da aynısını söylemişler. İhlasımızın zayıflama başladığı anda şeytan güçleniyor kardeşler. İhlasımızın güçlenme başladığı anda şeytan zayıflıyor kardeşler. Dolayısıyla şeytana gücü kim veriyormuş? Biz veriyoruz kardeşler. Yani kaset yine dönüyor, dolanıyor, en baştaki duaya geliyor. Nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Kardeşler başımıza ne geliyorsa bizim elimizin kazandığı, şeytan sadece sahnedeki rolünü oynuyor, o rolü oynamasındaki etkin gücü de ona biz ihlatsızlığımızla veriyoruz kardeşler. O yüzden Rabbim, Hangi meselede, hangi merhalede, hangi konumda olursak olalım, hangi amelden karşı karşıya kalırsa kalalım, şeytanı yenmek istiyorsa, nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınmak mecburiyetindeyiz. Zikir ve dualarımızı yapmak mecburiyetindeyiz kardeşler. Değilse, şeytan hem bizi yener hem de geçer karşıya karşılar, kıs kıs güler. Çünkü şeytan adam onunla dedi ki Allah'ı inkar et. Adam onu da Allah'ı inkar et. Sonra şeytan dedi ki ben senden Allah'a sanırım. Ben alemleri Rabbim ile Allah'tan korkarım dedi ve de oradan sivişti arkadaşlar. Bu şeytan iblis ve bu da Allah'ın yarattığı insan. İblis hiç bir yerde Allah'ı inkar ettiğine dair bir nas göremezsiniz arkadaşlar. Aksine Adam ol Allah'ı inkar ettiği anda iblisin sözüne bakın. Ben alemleri Rabbim ile Allah'tan korkarım diyor. Subhanallah burada korktuğunu söylüyor. Bu kadar değilim yani. Allah'ı inkar edecek kadar da cesur değilim demek istiyor. Bu kadar cesaretli değilim. Ama Ademoğlu iblisi de sorulamış kardeşim. Maalesef insanda öyle bir yetenek, öyle bir meziyet var ki iblisi dahi sorulayabilecek yetenek evliya makamına yükselebilecek de meziyet var kardeşler. O yüzden Şem 8 ve 9. ayete bakarsak bunu net bir şekilde görebiliriz. Allah nefse kardeşler iyilik yapmayı da ilham etti. Salih kul olabilecek derecede kötülük yapmayı da ilham etti. İblisi sorulayacak, Allah'ı inkar edecek derecede. O yüzden her insan Kendi nefsi için var ya şunu bilsin arkadaşlar. Herkes salaklı bomba gibidir kendi nefsi için. Bir insanın kendine verdiği zararı hiçbir beşer vermemiştir, veremez, veremez, veremeyecektir. Hayatımız boyunca herkes kendi yaşını şöyle gözünün önüne getirsin. Kendi yakınlarımızı, kendi akrabalarımızı, kendi çevremizi bize zarar verenleri düşünün. Ve elinizle vicdanınıza koyun Allah aşkına. Bize bize verdiğimiz zararı, verdiğimiz zararı kim vermiş? Kişi Allah'tan uzak oya nedir kardeşler? Bizi Allah'tan uzaklaştıran kim? Salih amellerden uzaklaştıran kim? Cennetteki amellerimizi azaltan kim? Cehenneme Allah korusun. Günah işleyip de ateşi kazandıracak amelleri işlettiren kim? Yine kardeşlerim insanın ta kendisidir. Burada İbn-i diyor ki, Allah kendisine rahmet, merhamet etsin. Bir kişinin kalbinde diyor, Dünya sevgisi çıkmadıysa kardeşler, Allah sevgisini yakalayamaz. Yani, Zühdü yaşamak istiyorsak, takvalı olmak istiyorsak, zahit olmak istiyorsak, arif olmak istiyorsak, veli kulların yoluna biz de yönelmek istiyorsak, namazlarımızı huşuyla kılmak istiyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, savih amellerimizi artırmak istiyorsak, günahlarımızı azaltmak istiyorsak, Allah'a yakın olmak istiyorsak, dünya sevgisi varken bunu başaramayız. O yüzden uzun bir zaman önce zikretmiştik, yine tekrarında da hayır vardır. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa ile Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderir kardeşlerim. Firavun o asrın ilahlık iddiasını yapan küfrün lideri. Ona denk de Allah-u Teala kendi elçisini göndermiş. Ve Allah Azze ve Celle buyurur. Kitab-ı Züht'te iki ciltlikte zaten. Birinci ciltin tam yarılarında gelir. Rivayet Ebu Hureyre'den gelir hadisi kutsu olarak. Tam bir buçuk sayfa yakın bir hadis kutsu bu kardeşler. Bir buçuk sayfa yakın. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa ile Harun Aleyhisselam'a der ki Ben sizi Firavun'a gönderiyorum. Çünkü Firavun azdı, tuğyan etti. Azgınlık etti. Erkekleri öldürdü, kadınları kendisine esir etti. Kullanmak için. Çok zulüm yaptı Firavun. Ona gidin. Ona gidin. Onu tacıyla, tahtıyla ve sarayla karşınızda gördüğünüz zaman da kompleste kapılmayın. Kendi kırık kıyafetinin basit olması sizin. Dünyalık nimetleri size az vermem, size değer vermediğim için değil. Firavun'a da dünya malını çok vermem, ona değer vermediğim için değil. Her satırı bir dersdir bunlar. Bu hadis-i kutlunun her satırı bir sohbetlik dersidir. Rabbim benden taraf güzel bir anlatış, yine benden taraf güzel bir anlayış ama yine dinleyen kardeşlerimden taraftan Rabbim güzel bir anlayış ve amel nasip etsin. Ve elimizin altındakileri, altındakileri ve sevdiklerimizle Rabbim bunu tane tane böyle düşüne düşüne tefekkür edip amel edip anlatmayı nasip etsin. Subhanallah. Ey Musa ey Harun Allah'ın sevdiği elçileri Musa ve Harun. iki tane peygamber, birse yarım size dünyalık malı vermememin sebebi siz sevmediğim için değil. Firavun'a o despota saray vermem, rızkını çok yapmam, tacı, tahtı ve sarayları olması ona değer verdiğim için değil. Biz dilersek onun gözüne de, kulağına da, canına da sahibiz. Onun eceli ve rızkı bizim elimizde. Onun karşısına çıktığın zaman kendinizi hakir görmeyin. Ona da saygı bir şekilde saygınlık göstermeyin. Malı, mülki, makamı var diye. Ve devamında diyor ki Ey Musa bilmez misin? Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Aynı hadis kardeşler Peygamber Aleyhisselam da zikretti asabına. Zaten şu hadis bir sopadır. Kardeşler dünya sevgisi bütün günahların başıdır. İşte İbni Kayyim de bunu burada kendi bölümünü almış. Yani hem dünyanın peşinden giden hem de nefis teşkiyesi peşinden giden aldanıyor ve yanılıyor. Çünkü dünya sevgisini kalpte minimum derece indirmedikçe Allah sevgisi kalpte yok kardeşler. Çünkü bir kalpte iki tane sevgi olmaz. Çünkü ey Musa diyor dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Biz sevdiğimiz kulumuza diyor Allah Azze ve Celle. Dünyada daima bela ve musibetler veririz. Bize daima yalvarış ve yakarışta dua ve niyazda ve zikirle bulunsun. Bütün gücün, rızkın her şeyin bizim elimizde olduğunu bilsin, bilincinde olsun ve yalnız bizden istensin. Bize bağlansın, bize yönelsin diye. Biz ona dünya hayatında boyuna sıkıntı, üzüntü, keder, hastalık ve fakirlik yaşattırırız. Ve devamında diyor ki, ey Musa dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bilmez misin biz dünyada kime mal verdiysek, kime makam verdiysek, kime mevki verdiysek, kime şan, şeref ve şöhret verdiysek, o onu bizim katımızdaki değerini düşürdü, küçülttü. Haleşer bunu başaran insanlar çok azdır. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberler bile vuracak olursak, 25'e yakın peygamber zikreder Kur'an-ı Kerim'de. 2 tanesi baba, oğul, zengin, diğerler hepsi fakirdir. Hepsi fakirdir. Bundaki hikmet nedir? Neden Allah Resulü'n karnına 2 tane taş düşer? toklukta zühd nasıl yaşanır? Tok açın halini nasıl anlar? Ramazan geliyor. Bu Ramazan'ın hikmeti ne? Ramazan ayı geliyor kardeşler. Buradaki hikmet nedir? Allah Azze ve Cellev, neden aç kalmasını istiyor? Neden? Yani aç kalmadan açı anlamaz mıyız? Yani i̇lle de aç mı kalmak gerekiyor? Evet kardeşler. İlle de sabahtan akşama kadar aç kalmak gerekiyor. O yüzden insan acziyetini anlaması, fakirliğini anlaması, Allah'a muhtaç olduğunu anlaması için, Allah'ın gücüne teslim olması için aç kalması gerekiyor kardeşler. Ve gerçekten dünya sevgisini de kardeşlerim kalbinden çıkarması gerekiyor. Dünyaya karşı zahit olmak, ahirete rağbetin eksik olması için dünyaya karşı zahit olmak gerekir. Nitekim şu iki doğru bakış açısı olmadan dünyaya karşı tam zahit olunmaz diyor İbn Kayyım. Birinci bakış, dünyaya süratlice zeval bulup yok olmasına, eksilmesine, adileğine ve çekişmelerine ona karşı hırsız olmaya ve dünyanın kimseye kalmadığını ve kimseye kalmayacağını kendi nefsine telkin etmeyle alakalı ve bağlantılıdır kardeşler. Ki ayet-i kerimede Allah Celle buyurduğu gibi ahiret ise sizler için daha hayırlı, daha kalıcı ve daha devamlıdır. Şu da var ki diyor, ahiret daimi ve eksiks hayırlar yeridir. İşte kulun dünyaya dair, hayal etkileri eksiks olduğu zaman kulun kalbinde ahirete karşı özlem başlar. Ama kul gerçekten dünyaya karşı nasibini almışsa biraz daha geriye götür kul dünyaya karşı rahat bir şekilde asıda hayat yaşıyorsa ve dünyadan bütün nasıplarını da almışsa o zaman o kulun kalbinde ahiret özlemi, ahiret isteği, ahiret sevgisi, ahiret heyecanı olmaz. Dikkat eden genelde ahiret sevgisini, ahiret muhabbetini, cennet özlemini kardeşler hep fakirler konuşur. Tek zenginlerin yanında konuştuğunu göremesin. Neden? O yüzden dünyadaki despotlar, zengin olan, tuğyan eden insanlar peygamberlerin yanındaki o ayak takımı demelerindeki en büyük gayet de budur. Onlar derler ki, İşte peygamber diye nitelendirdiği bu insanlar var ya, İşte köleleri, esirleri fakir olan insanları hayal, avutarak, onları kandırarak, onları uyutarak, onları hayal dünyasına daldırarak onları oyalıyor. O yüzden dikkat edin peygamberlere tabi onlar hepsi fakir. Niye? Çünkü onlar dünya hayatında rahat yaşayacak bir imkanları, bir güçleri yok ki. Yoksa ahiret diye bir şey yok. Ve peygamber de kendini kandıran ve nitelendiren insanlardır da ve kella, Genelde ayak takımı insanları, fakir olan insanları Toplular Çünkü niye? Onlar dünyada asırda bir hayat yaşamıyorlar. Onları da hayaller oyalayıp durduruyorlar. Dikkat edin kardeşler. Hakikaten peygamberlere tabi olanlar çoğu eksersif fakirler. Neden? Dünyada rahat bir asırda hayat yaşama güçleri yok. E, olmayınca bu defa ne oluyor? Kalp. Peygamberlerin getirdiği haberlere karşı bir cazibe başlıyor. Sonsuz hayat. Şöyle bir cenneti bir gözünün önüne getiren bir tefekkür edelim kardeşlerim. Dünyada rahat yaşayan bir insan kardeş cenneti nasıl aklına getirecek? Arabasının içi kılmalıysa Aynen. evi klimalıysa, yazlık kışlık yeri varsa hiç bu adam dünyada sıkıntı yaşamıyorsa hiç başı ağrımıyorsa bir eli balda bir eli yağdaysa bu insanın bu adamın aklına cennet gelir mi kardeşim? Peki bu hayır mı? Bakın kardeşler Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nasıl buyuruyor? Onlara önce diyor belki Rablerine döner diye kah onları hayla kah onları şerle denedik. Bu oyuna musibetler verdik diyor. Onlar Rablerine belki döneler diye. Onlar tuğyan edip azgınlaşınca bu defa dünyanın kaplarını onlara açtık diyor. Ayetler bunlar kardeşler. Onlar da bunu kendileri için hayır zannettiler diyor. Allah bizi sevmeseydi bize bu malı vermezdi dediler. Demek ki Allah bizi sevdi. Demek ki biz Allah'ın göze sadik kulları olduk. Rahatladılar. Ama bu rahatlamaların ellerindeki salih hamleleri de aldı kendilerine. Yani mevcut fakir bulundukları hallerden daha da geriye gittiler. Eğer namazı huşuyla kılıyorlarsa namazlar ki huşular gitti. Normal namazı kılıyorlarsa namaz gitti. Güzel kapanırlarsa sosyete kapanmaya başlarlar karılar. Ve toplumlu ortama uymaya başlarlar. Önce Allah'ın da bir iyilik yapıyorlarsa bu da duyutturarak yapmaya başlarlar. Dünya eli insanlara rağbet ettiler. Rahatladılar, zevklendiler. Ve Allah'ın da buyuruyor ki onlar şehvetlerine kendilerinden önceki insanlar gibi uymaya başladı. Tam onlar da zevklendikleri anda dünya kapıları kendilerine tam ağzına kadar açıldıktan sonra diyor ibadetlerden de uzaklaşıp, şehvetlere ve nefslerine uymaya başlanınca, biz de onları bir kıs kıvrak yakaladık. Ve cehenneme dağılırdık. Onlar ise kendilerini hiçbir yerden azabımızın ve musibetimizin geleceğini beklemiyorduk. Şimdi kardeşler, duralım kendi nefsimize düşünelim. Allah şuna bizlerin ekonomi iyiye gidince, musibetlerimiz azalınca, sıkıntılar kesilince, hastalıkları bitince, bizim için biz bunları hayır mı zannediyoruz? Yoksa kalplerimize hayırlar mı kesildi? Hads-i kusuyu hatırlayalım. Hads-i kusuyu hatırlayalım. hads nasıldı? Biz sevdiğimiz kulumuza dünyada daima bela ve musibetleri veririz. Eğer bir kula bela ve musibet gelmese kardeşim, sevdiğimiz kulumuza cümlesini bir daha hatırlamasını tavsiye ederiz. Sevdiğin kuluna da oturup bela musibet veriyor. Niye? Vermesindeki hikmeti nasıl zikrediyor? Bize daima yalvarış ve yakarışta vurulsun diye. Devamda ne diyor? Çünkü dünyada biz kime mal veririz ki onun değerini düşürdü. Kardeşler düşürmeyen insanlar çok istisnadır. Kaç tane baba insan gördüysen beni değiştirmez diye fakirken diyor ama zenginken vallahi onun etrafını, çevresini, ortamını değiştini, konuşmasının değiştini, oturmasının, kalkmasının değiştini, hal ve hareketlerinin değiştini canlı şahit olursun kardeşim. Herkes dün fakir fakirlikta çevresinde bugün zengin olana bir baksın bu dediğimi de gözün önüne ilim olarak bir getirsin ve tefekkür etsin. Ne kadar yakın, ne kadar uzak kendisi kendisi Kara verecektir kardeşlerim. İşte burada diyor ki, hadiseli bir insan diyor Allah'ı sevmek istiyorsa, dünya sevgisini kalbine çıkartmak zorunda. Eğer dünya sevgisi o kişinin kalbine çıkmasa, Allah sevgisini kalbine koymayacak. Çünkü bir kalpte iki tane sevgi olmaz. Allah bir kalpte iki tane sevgi barındırmıyor. İstediğimiz kadar yırtınalım, bir dinelim. Kalbimizdeki dünya sevgisini aza indirmek zorundayız. Çünkü Peygamber Sallallahu Sallam'a soruldu. Ey Allah'ın Resulü senin nazarında, senin yanında dünya nasıldır? Ben dünyayı ne yapayım? Ben ancak bir ağacın gölgesinde israat edip oradığında giden bir yolcu gibiyim. Sahih hadislerinde. Ve devamda diyor ki, dünya kardeşler ahiretin yanında ancak sizden birinizin parmağınızı denize daldırması gibidir. Dünya ahiretin yanında kardeşler. Ancak parmağını denize daldırması gibidir. Geride ne kadar kaldığına baksın. Peki aklı selim olan bir insan Ben aklıyım diye geçinen bir insan Sonsuz hayatı bırakıp da Kardeşler nasıl dünyaya dalar Nasıl dünyaya alınır Dünya hayatının zeval bulacağını bildiği halde Geçici olduğunu bildiği halde Ölümü olduğunu bildiği halde Hiçbir peygambere kalmadığını ve kalmayacağını bildiği halde Yalnız Allah Hazretleri'nin veçinin Baki, kal baki kalacağını ayetlerle sabit olduğunu gördüğü halde Bu insan nasıl sadece dünyaya dalar Nasıl sadece dünyaya alınır Ve sadece dünyadaki rızkının peşine Sadece saatlerini nasıl ayırır Dünya yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey Resulüm onlara dünya hayatını şöyle misal ver Gökten indirdiğin bir, bir su gibidir Aynı dünya hayatını misal ver İşte ilkbaharda o su toprağa girdiği zaman Meyvesi. Meyvesini verir Yemyeşil olarak, olarak bahar gelir Etraf canlanır ama sonbahar geldiği zaman O yaprak gazel haline gelir Ve kuru bir halde yere düşer İşte insanoğlu da aynı böyle de arkadaşlar Hakikaten insan şöyle bir kendisini dursun Tebekür etsin Doğuyoruz Yem yeşil yaprak gibi serpiliyoruz, gelişiyoruz. büyüyoruz Ondan sonra yaşı büyük olan insanlara şöyle bakın aynı kurumuş yaprak gibi kuruyor. Ondan sonra toprağa düşüyor Zaman zaman o özellikle ihtiyarların cenazesinde bulunmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yıkanmasında. Aynı kütük gibiler arkadaşlar. Şöyle vursana tıktı yani. ses çıksın. Bakarsın o insana sonra yaşadığı hayatı ruhu ondan çekilmiş yani şu insan oluna bakarsın durursun tefekkür edersin subhanallah yani değer miydi yani <gülüyor> sadece dünyaya değer miydi bu ve kısa zaman sonra toprağa girecek o kalan üzerindeki kemin üzerindeki kalan deriyi de ne yap kim yiyecek böcekler yiyecek İşte dünya ve dünyanın meyvesi olan insan bitmek kelmek bilmeyen hırsı hevası ve arzusu ama saati geldi toprağın altına girdi ve bitti ondan sonra sonsuz bir hayat başladı kardeş sonsuz bir hayat. Rabbim aklımızı başımıza devşirsin. Amin. Amin. Rabbim bize uyanış nasip etsin. Amin. Kardeşler burada müellif iki tane baka başmış. Bir, hayrın esası. Adile dekse ki ya, müellif diyor ki, bütün hayırların başı, bütün hayırların yalnız Allah'ın elinde olduğuna iman etmek ve bütün günahların da, bütün musibetlerin de günahtan geldiğine iman etmektir. Kul gerçekten kalbi buna iman etmişse diyor, gerçek manasıyla, onda salih amellerin arttığını günahların azaldığını ve amellerini yalnız Rabbin rızası için yapmanın derdine düştüğünü fark edersiniz diyor. Öyleyse kula her zaman bu anahtar verilmez diyor. Zaman zaman kulun kalbi buna meyreder. Hazreti Ömer diyor ki ne zaman diyor bana dua etme ihtiyacı isteği arzu verilmişse o zaman duamın kabul olduğunu da fark ederim. Ne zaman içinde dua etme isteği yoksa demek ki Allah duamın kabul olmamasını da murat etmiyor olmasını da murat etmiyor. Yani bir insan diyor, Hazreti Ümer burada şunu zikretmek istiyor. Bir insan, içinden gelmişse dua ediyorsa kesin bilsin ki onun duası kabul kabuldu. <gülüyor> Ve buna da delil olarak hadis ehli şunu getiriyor. Allah Adem'e tövbe etmeyi nasip etti. <gülüyor> onun kalbinde hayır vardır ama iblise tövbe etmeyi nasip etmedi. Çünkü Yusuf'un kardeşleri de aynı demişlerdi. Hemen tövbe ederiz, Allah da bizi mağfiret eder. Kendileri de sonra kendilerine dönerek yıllar sonra Biz tövbe etmeyi çok basit bir şey zannetmiştik ama demek ki Allah tövbe nasip etmiyormuş demeye başladılar. Kardeşler tövbeyi insana kim nasip eder? Allah. Dua etmeyi kim nasip eder? Allah. Eğer bizim 15 senedir söylüyoruz ha bu kafa bu cesette kaldı sırada Allah izin verir söyledi yine söyleyeceğiz. Eğer biz husus üstündeki dirki ve dualarımızı düzenli yapmıyorsak yapamıyorsak içimizden gelmiyorsa, ihtiyaç hissetmiyorsak Talep yoksa yemek, içme, uyku gibi yeme, içme ve uyku gibi ihtiyaç görmüyorsak o zaman dualarımızın kabulünde kendi nefsimize bir yoklayalım Bakın Hazreti Ömer ne diyor? Ne zaman dua etmek içinden gelirse biliyorum ki duam kabuldür. Hiç içinden endişem yok. O anda içinden ellerin bir an açılmış, Rahmana yönelme duygusu kabarmış. <gülüyor> Acziyetini hissetmişsin. Her şeyin onun elinde olduğuna tam iman etmişsin. Tesmiyet tam. Tevekkülün artmış, ihlasın artmış, imanın artmış. Rabbinin gücünü ve haddini, aciziyetini bilmişsin ve elini açmışsın, yönelmişsin. İşte Hayas Sittir bölümünde geliyor bu. Allah Azzele'nin doyudan bir eksik doksanlığımız isim vardır. Bir tanesi de Hayas Sittir". Ne demek o? El-Hayal. Allah hayalıdır kardeşlerim. İki yerde en çok allah Teala hay eder. Bir, veli kulunun ruhunu kabz etmek istediği zaman. Çünkü Allah Azzele veli kullarını çok seviyor. Ona düşmanlık besleyen intikamı benimdir. Takdir ettiğim ve tereddüt ettiğim bir tek şey var diyor. Mümin kulunun ruhunu kabz etmek. Çünkü mümin kulun ölümün şiddetinden dolayı ölmek istemez. Ama yine de ölüm ona diyoruz zarrı olur. Allah Azze ve Celle yarattığı halde, sahip olduğu halde, can alan olduğu halde, o mümin kulunun ruhunu, ki hesap soran kendisine soracak bir güç, bir merci olmadığı halde, o mümin kulunun ruhunu kabz etmeye ne yapıyor Allah-u Teala? Haya ediyor kardeşler. İkinci hayal bölümü, bizim de alakalı şu anda bölümü, kulüm bana elini açarsa, küçüklüğünü, acziyetini hissederse, fakir olduğunu hissederse, padişahını, Rabbinin sahibini hatırlarsa, elini açarsa, bana yönelirse, yönelirse, benden isterse, ben onu diyor, duasını geri çevirmeyi hayal ederim. İşte Hazreti Ömer de buraya vurgu yapıyor. Diyor ki, yani bir kurulun içinden bu dua etmek geliyorsa, telekkülü artmışsa, ihlası artmışsa, iman artmışsa, Rahman'a yönelmişse, Bilsin ki onu o hali Allah vermiş. İçtiyaklı dua etmeye devam etsin. Eğer Allah duasını kabul etmeyecek olsaydı o dua iştiyakını da vermeyecekti zaten. Her zaman bu iştiyak oluyor mu bize? Neden? Dua ederken elleri kaldırma yok bu toplumdakiler gibi. Anladım kardeş. Dua içten gelen bir şeydir kardeşler. İhtiyat olan bir şeydir. Arzu olan bir şeydir. O yüzden burada diyor ki tevekkül ve dua neyle alakalıdır biliyor musunuz kardeşler? Ki kendisinin acziyetini bilmek Rabbinin gücünü bilmeyle alakalıdır kardeşler. Tevekkül ve dua. Sıkıştığımız anda darlandığımız anda o zaman gerçek manasıyla kulluğumuzun farkına uzma varıyoruz. O ana kadar ise kendimize büyük güç olduğunu zannediyoruz. Kendimiz yaptık zannediyoruz. Kendimiz başaracağız zannediyoruz. Gücü kudreti kendimize zannediyoruz. Başarırken dua etmeden tevekküle yönelmeden başardığımız şeyleri kendimiz başardık zannediyoruz. Ama gerçekten insanın gücü bittiği yerde Allah'a yönelip Allah'a el açtığında ve duasına da icabet edildiğinde hakikaten Allah'ın yardımını hissediyor. O anda ne riya var orada ne bir şey. İman da artıyor. İhlas da artıyor. Tevekkül daha da artıyor. Çünkü niye? Kendi gücü orada bitmişti. O kapıyı onu Allah açtı. Rabbin olan kardeşler orada muhabbeti de artıyor. İşte o yüzden Allah Allah'a ziyade Şura suresi 30. ayette de buyuruyor ki Her kim bir iyilik görürse Allah hamd etsin. Şimdi Rabbinden o iyinin geldiğine yüz yüz tam teslimdir. Tapacak derecede, hamd derecede, şükredecek derecedeki muhabbetini Rabbine yürür diyor. İşte artık hani diyoruz ya istekli ibadet etme, zikretme, muhabbet duyma ki kardeşler uluhiye tevhidinin yedi tane şartı var ki bu da farzdır. Eğer biz bu tevidi gerçekleştiremezsek kardeşlerim Tevhidimizde çatlaklı meydana gelir. Bir tanesi de muhabbet ve sevgidir kardeşler. Korku, sevgi, sığınma, dayanma, güvenme, umma, tevekkül. Bir tanesi sevgi. Kardeşler, sevgi farz. Farz-ı ayin. Allah'a muhabbet beslemek farz. Eğer biz namazlarımızı kılarken, severek kılmıyorsak, husn-ülsümdeki zikir ve dualarımızı yaparken, zamanı birinde bir kare sordu. Abi biz zikirlerimizi yapıyoruz ama böyle hani bir şey hissetmiyoruz severek yapmıyoruz ondan kardeş severek yapmıyoruz peki severek nasıl yapılır? Bütün bu nimetleri bize o verdiğini bilirsek işte o zaman sevgi başlar bir kalp nasıl bir kalp olur ki gece gündüz ona nimet yağdıracak da o kalp onu sevmeyecek bu nasıl bir kalp ya taş olsa ağlar ya subhanallah taş olsa dile gelir ağlar o yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah Allah'a buyuruyor ki öyle taşlar vardır ki taşlardan daha taş öyle taşlar vardır ki dağlardan parçalanır, yuvalanır ve Allah korkusundan içinden su çıkarır. Öyle taşlar var. Gerçekten taşlaşmış olan bir kalp bile gerçekten bütün ümmetler Rabbinden geldiğini bilirse işte orada muhabbet, şükür, lezzet, haz, tat ve keyif başlar kardeşler. Ve öyle bir zikrin tadına varır ki o kişi öyle bir ibadetin lezzetine varır ki onu o ibadetten, o zikrinden alıkoyan onun baş düşmanı olur. Velev ki anası babası olsun o anda. Veya dünyanın en büyük serveti o anda koysun oraya alıkoyunduğu için en büyük zararlı kişi odur ona. Ha biz bu hali yakalayamıyorsak, bu demiyi yakalayamamışak, bu lezzete varmamışsak, o zaman bize gelen bu nimetleri biz Allah'tan bilmiyoruz kardeşler. Demek ki bize gelen bu nimetleri biz ya elimizin kazancı olarak biliyoruz, ya kafamız çok çalışıyor, kafamızı çalıştırdığımız için kazanırsanız, ya da atamdan, babamdan, dedemden kalır zannediyoruz. Aynı şu kıssa gibi. Yaz ayında kış, kış ayında yaz yiyeceği geliyor. Kime? Meryem'e. Meryem, Zekeriya aleyhisselam peygamber. Meryem Kadın. Hani kadının aklı yarım cini yarımdı? Bu nadide, bu istisna. Bu salih. Dünyanın dört tane salih kadınlarından birisi. Allah sana Zekeri Aleyhisselam ona memur yapıyor. Ve Zekeri Aleyhisselam her yanına girdiğine bakıyor ki yaz ayında kış, kış ayında yaz yiyeceği var. O da şaşırıyor Peygamberullah'da. Ey Meryem bunlar nereden sana diyor? Yani normal değil. Şimdi bize yaz ayında yaz meyvesi gelirse normal. Ama kış meyvesi gelince şaşırıyoruz. Ya bu ne? Bu nereden? Allah'ın katından diyor. Karışar işte biz bunu bilemediğimiz için muhabbet yok Allah'a. Başkayı da bunu ha. Bize gelen bütün nimetleri biz Allah'tan bilmiyoruz, bilmiyoruz. Elimizi başımızın arasına koyalım. Bir daha düşünelim. Bize gelen bütün bu nimetler nereden geliyor zannediyoruz? İşte Meryem böyle dedi şükre zikre zikrin tadına vardı da İsa'yı doğuracak şerefe nail oldu. Ama karına rivayete göre peygamberlerin havarileri gittiler. Rabbin sana verdi bu nimeti zekat ver Fakilerin hakkı var dediler. Ben bunu kendi bileğimden kazandım. Atamdan babamdan kaldı dedi. Aha işte eğer biz de gerçekten şu ana kadar malik olduğumuz bütün nimetleri kendi zekamızdan, kendi aklımızdan, kendi bilgimizden, kendi becerimizden, atamızdan, babamızdan diye ad ediyorsak işte onun bize ulaşmasına sebep olan nimetlere de muhabbetimiz Allah'a değil o kişilere olur. Ya aklımızı çok severiz. Ya babamızı çok severiz ya atamızı çok severiz ya da bizim o mala mülke o nimetlere sahip olan sebep olanlar kimlerse onlara muhabbet besleriz o yüzden iki cihan güneş aleyhissalatü vesselam hediyeler şimdi sevgiyi artırır ne yapıyormuş? hediye demek ki insanın kalbi tamamen doğursal nimet nereden geliyorsa rızık nereden geliyorsa kişinin kalbi oraya doğru ne oluyormuş Mehmet? Evet. muhabbet besliyormuş dersimiz muhabbet Dersimiz sevgi. Ve müellik diyor ki bilir misiniz kalp nerede katı? Kalp kalp. Ve nerede yumuşak olur? Subhanallah. Kalp nerede katılaşır? Nerede sertleşir? Kardeşler kalp günahlarla katılaşır salih amel yumuşar. Subhanallah. Kula diyor kalbin katılından ve Allah'tan uzak olmaktan daha büyük bir bela verilmemiştir. İşte cehennem de diyor bunun için yaratılmıştır. Kas katı kalpleri eritmek için. Allah'ın zikriyle bu dünyada erimeyen kalpleri cehennemde Allah-u Teala eritmek ve yapmak için cehennemi yaratmıştır. Bu zikre kalmayan, yatışmayan, yumuşamayan, sekineye boğulmayan bir kalp ahirette cehennemle eritilecek, yumuşatılacak. Cehennemin yaratılış gayesi bu. Kur'an ve sünnette yumuşamayan kalbi Allah cehennemle eritecek kardeşler. Tercih sizin. Ya Hüsnü Müslüm zikir ve dualarımızı yapar, eritiriz bu kalplerimizi. Yaştırırız, ya da nefsimizin ağına, şeytanın hevesine kapılırız. Nefsimizin hevasına, hevamıza kapılır. Kalplerimizde kas katı yaparız. İbadet ve zikirden uzak kalırız. Sadece küfre düşmemek için ibadetlerimizi yapar hale geliriz. Allah korusun o zaman da, Allah'ın şanına şerefine kalmış. Peygamberlerin de dedikleri gibi, azabı hak eden kullar için peygamberler diyorlar ki, ''Ya Rabbi, bunlar senin kullarındır. Affedersen, keremindendir. Eğer azap edersen adaletindendir. Çünkü Allah zulmü kendisine haram etmiş. Neden cehennem yaratılmış kardeşler? Biz garantide miyiz? Rabbim nasip etsin. Çoktandır dua ediyorum bir türlü nasip olmuyor. Yedi sınıf cehennem var. Bir tanesi tevhideli Müslümanların gireceği yer kardeşler. Rabbim bir arada bu sohbeti yapmayı nasıl etsin. Yedi sınıf cehennem var kardeşler. Bir sınıf da tevhideli Müslümanların gireceği yer. Tevhideli şirkeli değil. Hangi amellerimiz acaba? Eğer diyor Allah'tan en uzak olan kalpte şüphesiz katı kalptir. Kalp katılaşınca kardeşlerim gözdeki damlalar da biter. Artık günahlarımızdan dolayı gözyaşı dökmek içinizden gelmez. Tenhada ve sotada. Göz pınarlarımız kurur. Kalp katılaşmış çünkü. İhtiyacı kadarını açtığı zaman kalp katı olur. 54 tane madde yakalamış kardeşlerim. Bir çok yemek. İki Faydasız konuşmak, çok konuşmak ama faydasız. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır konuşsun buyuruyor iki cihan güneşi, ya sussun diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hem ayet var bu konuda hem hadis, ya hayır konuşsun, ya sussun diyor. Onlar ki sözü dinlerler, en iyisine de kulak verirler. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Hazreti Muhammed diyor. O müminler diyor, sözün en güzeline uyarlar. Rabbim bizlere nasip biz? etsin. İşte kul diyor, bu dört tane maddeden diyor, Çok uyursa, çok yerse, çok konuşursa, çok da karışırsa her şeye. Ya bu şimdi karışmak nedir? Biraz buraya açıklayalım kardeşler. Allah Resulü buyuruyor ki müminin nedir? Kendisine Kendisini kadar etmeyen işte uğraşmaması. Biz başkalarının kusurları uğraşırken mücahit kesiriyoruz. Hiç kaseti de kendi nefsimize, tırpanı kendimize çevirmiyoruz. Bir de dönelim şöyle bir kendi nefsimize kardeşlerim. İki cühan güneşinde buyurduğu gibi siz kendi gözünüzdeki martıyı unutmuş, el alanının gözündeki çöple mi uğraşıyorsunuz? Bu hep böyle olmuştur. Şeytan da insan hep kendisini unutur, Hep dışarıdaki insanların hatalığa uğraştırır, durdurur. Kendi nefsini hiç kendisine hatırlatmamak için kardeşlerim. Her kim kalbinin saf olmasını isterse diyor, Allah içindir, şehvetli dizginlesin. Her kim kalbinin saf olmasını istiyorsa, kardeşler müddessül süresinde Allah-u Celle buyuruyor ki, ancak saf bir kalple gelen kurtulacak. Ayet net, müddessül Suresi 38. Ancak selim bir kalple bile gelen kurtulacak. Kalbimizin saf olmasını istiyorsak İbn-i diyor ki ayet hadisten çıkardığı fukukta Allah'ın izniyle çünkü alimler Peygamber'in varisleridir. En çok korkan Allah'tan alimlerdir kardeşler. Şehvetini dizginlesin diyor. Havalar çok sıcak. Ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi Nisa suresi 27 Şehvetlerine uyanlar iman edenleri Allah yolundan alıkoymak isterler. Onların peşinden gitmeyin kardeşler. Şehvetlerine uyanlar sadece kendilerini ateşe atmıyor. İman edenleri de büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle her gün farklı farklı moda ve kıyafetler makyajlar yaparak iman edenleri tahrik etmek. Kendi ağlarına kaptırmak için büyük bir meyille insanları müminleri, iman edenleri harama sevk etmek isterler. Nisa suresi 27 kardeşler. Peki biz ya şehvetimizi dizginleyeceğiz, eğer kalbimizin yumuşak olmasını istiyorsak ya da eğer şehvetimizin ağına kapılırsak o zaman bu haramla kalp kas katı olacak kardeşler. Şehvetlere bağlı olan kalpler şehvetlere bağlı kaldıkları kadar Allah'tan uzaktırlar kardeşler. Kalpler yeryüzünde Allah'ın kaplarıdır diyor. Bu konuda bir hadis de var. Allah'ın yeryüzünde kapları vardır diyor. İki tane kap var kardeşler. Bir Allah'ın zikri, Kur'an ve sünnet kalp olarak. İki ise heva ve hevesler. Dünyadaki mealler ve buradaki bap ve başlık aynısını yine alıyor. Dünya sevgisi karışır. Şeytan sadece vesvese atıyor. Kalbinde dünya sevgisi olanlar o sofraya koşuyor. İnsanlar kalplerindeki ne? Dünya ile meşgul etler eğer Allah ile ve ahiret gününe meşgul olsalardı ahiret adamı olurlardı. Ahiret kapından yeselerdi. Çünkü Allah Teala'nın yerininde kapları var diyor. Kim o kaplardan yerse diyor ahiret adamı olurdur. Ama diyor, heva ve hevesinde kapları vardır. Şeytanın da sofrası vardır. Kim oraya oturursa, şeytanın en büyük silahı kimdir? Kadınlar. Allah Resulü diyor ki, benden sonra en büyük fitne dünya ve kadındır diyor. En büyük fitne kardeşler iki tane. Şeytanın en büyük silahı. Ke şu anda da bunu iblis kullanıyor. Nitekim kalk diyor. Allah'ı zikretmekle diyor, gıdalanırsa, ona tevekkül ederse, Subhanallah. Allah'ı zikretmekle kalp gıdanır. Tefekkür ile sulanır kardeşler. Kusurlardan temizlenince ama da hayret verici şeyler kulda meydana gelir. Artık duaların kabul olduğuna kendisi bile şahit olur. Namazlarda haz, şevk ve lezzet alır. Kendisi bile gönlündeki meltem pırıltılarını hisseder. İbadet zevkine doğruna varır. Aynı Kur'an ve hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in işte huşuya erenler onlardır ayetinin bizzat kendisinde vuku bulduğunu hisseder. Geçen Rabbinin huzurunda olduğunu okur hisseder artık. Ve secdesini yaparken Rabbinin önünde eğildiğini hissederek yapar. Rahman ayetlerini okurken o ayetlerden feyiz, haz, tat, lezzet ve mana anlar. Oradaki hikmeti yakalar. Neden? Çünkü şehvetini dizginledi. Çünkü Rabbine tevekkül etti. Çünkü Rabbini zikretti. Çünkü tövbe etti. Çünkü Rabbini kastetti. Onun zikrine karar kıldı. Yatıştı kalbi onda. Şimdi kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura erer ve yatışır. Ama ancak bunlara da müminlerde hasıl olur. Müminlerin dışındakiler bundan nasip alamaz diyor. Kalpler eğer dünyanın sofrasından zahid olurlarsa ahiret sofralarına otururlar. Şayet dünya sofralarından razı olursa ahiret sofralarından kaçınırlar. Dedi ki iki tane göğü iki tane kulak verildi, iki tane iki taneye verildi. Ama bir tane kalp verildi kardeşler. Bir kalpte iki tane sevgi olmuyor. Koma kabul etmiyor yani kalpler bu dünyadan nasibini aldı mı ahiretten uzaklaşıyor. Allah'a ve onunla kavuşmaya şevk duymak hoş bir rüzgar gibidir diyor. Kalbi eser ve onu rahata sokar. Ve o meltem var ya o esinti İşte o kişinin kalbindeki dünya yıkar götürür. İşte bir kalbinde bir mümindir. Bu lezzeti tatmışsa artık dünyanın saltanatını bile onun önüne koysan o artık tenezzül etmez. Çünkü gerçek saadete, gerçek lezzete, gerçek şevke gerçek muhabbete nail olmuştur. Ve Allah diyor Subhanallah Sevdiği kullarına bu hali verir. Dünyayla meşgul etmez diyor. Allah öyle kullar yaratır ki muhabbetini onda tattırmak, muhabbet duymak ve Rabbine muhabbet beslesin diye öyle kullar yaratır diyor. Öyle belli kullar yaratır diyor. Ve onları ise o ortamları da sürükler diyor. Onlar dünyanın kaplarından uzak dururlar. Ahiretin kaplarından gece gündüz nasiplenirler. Rabbim bizleri o kaplarından beslenerden etsin inşallah. Allah'a ve onunla karşılaşmaya şefk duymak hoş bir rüzgar gibidir. Şayet Dünya sevgisi bir insanın kalbinde varsa Allah'ı da sevmek için gayret ediyorsa bu İbn-i Kayyum'un tespitidir. Deve iğne delinden geçerse o kişi de Allah'ı sever diyor. Hiç beklemesin diyor. Yani. Boşuna kendini avutmasın. Saatlerce de zikir de yaptı hava diyor. Önce kalbinden dünyaya çıkarsın diyor. Ha Böyle bir tespit yapmış. Deve ancak diyor iğnenin delinden geçerse o kişi Allah'ı sever diyor. Allah'ın istediği şekilde ama. Gerçek sevginin farkına varsa önceki sevgisini sonra fark eder. Allah kulunu severse diyor. O zaman o kuluna iyilik verir. Muhabbeti onun için seçer diyor. Kendisine kulluk etmesi için onu muhlis kılar ve kendisiyle meşgul olması için zikriyle, zikretmesi ve azarıyla Rabbinin dinine hizmet edeceği ortamları açar o kuluna. Bu lezzeti bu kul tuttuktan sonra hangi dünyanın lezzetine kapılır ki? Bu da bu döner okul dünyadaki insanlara bakar. Nereye gidiyorlar bunlar? Neyin peşinde gidiyorlar? Allah'ın vereceği lezzeti, tadı, şevki, muhabbeti bırakmışlar. Allah'ı zikretmeyi bırakmışlar da şeytanın zikriyle meşgul olur. O onlara hayret eder, o da onlara hayret eder. Böyle bir hal olur yani. Kat tıpkı beden hasta olduğu gibi karışır, hasta olur. Kişi nefsinin ağına kapılırsa, şehvetinin peşinden giderse kalbi katılaşır. Peki şifası nedir kardeşlerim? Şifası tövbe etmektir. Ve Allah'ın himayesine girmektir. Allah'ın eğer himayesine girmez, ona sığınmazsak Kalp tıpkı aynanın paslanması gibi kardeşler paslanır. Cilası ise zikirdir. Kalp tıpkı cismin çıplak olduğu gibi çıplak olur. Onun giyinmesi ve süslenmesi ise diyor takvadır. Yani kardeşler Allah korkusudur. Kalp tıpkı bedensiz kaldığı gibi kalır. Duyması ise işmesi ise marifettir ve sevgidir. İşte insanlar niye başka ileride arıyorlar hep kurtuluşu? Sevgi olmadığı için, zikir olmadığı için, tövbe olmadığı için Allah'a sığınmayı gerçekleştiremedikleri için. Bu dört tane madde gerçekleştirilmediği için Diğer dört tane madde de bunlar aranıyor Neydi onlar? Çok konuşmak Faydasız Çok uyumak, çok yemek Çok karışmak Dedik ya Kendi gözünüzdeki marteyi unutmuş, başkasının gözündeki çöple mi uğraşıyorsunuz? Yani bir insanın en büyük belem nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Kendisini unuttuğu başkalarının kusurları uğraşır. Yani çok mu merhametli bu kişi, çok mu takvalı? Kendisi yoksa paçayı kesin yırtmış da başkalarla mı uğraşıyor? Bakarsın adama, yaşantısına bakarsın. Hani bir tane örnek vereceğiz ama biraz abesi içtigal ama ama çok da güzel bir örnek. Olmaz ya hikaye, keçiyle koyun arkadaş olmuşlar. Rabbim güzel bir anlama nasip etsin. Hmm. Kız da bu. Ama güzel bir ders oldu. Önce koyun nehirin kıyısına yaklaşıyorlar. Dereden karşıya geçecekler. Koyun atlarken özür dilerim kardeşler. Postu açılıyor. Arkadan popuzu gözüküyor. Keçi kah kah kah gülüyor. Koyun diyor ki ne oldu keçi kardeş? Hayırdır neden güldün? Postun açıldı diyor. Koyun dönüyor keçiye Allah Allah diyor. Senin hep kapıdan arkadaş ya. <gülüyor> kardeşler inanın Şöyle birbirini eleştirenlere bir bakın, bütün her tarafı açıp kendisini görmez, hep bunu bunu kur kur kurcalar. İnanın, o belki koyun var ya, koyun koyumda olanlar bir kere posta kalkmıştır, belki bir ömür bir daha keçilerin pisliğini bile görmez artık. Niye? Niye? Kendi ayıbının derdine düşerdi onlar. Çünkü bütün peygamberler kavmlerine şu nasihat etmişler arkadaşlar. Allah'tan utanmıyorsanız istediğinizi yapın. Allah'tan hayır eden, Allah'tan korkan, Allah'a murakabe duyan, Allah'a saygısı olan, Allah'a haşiyet besleyen, bir gün Allah'ın huzurunda anadan üryen, çırı çıplak, hesaba çekileceğine tam manasını iman eden bir kur. Kimin kusuru uğraşır ya? Allah'tan ömür ister ki günahların Allah'a varmasın. Bereket ister ki salih amelerini artırsın. Rabbinin huzuruna temiz bir kalp, güler bir yüz, aydın bir yüzle çıksın. Kararmış bir yüzle çıkmasın. O yüzden diyor kardeşler, hayatına belli bir ecel kılana, günlerine ve yaşantısına, zamanlar verene kendisinden başka herkesin yok olacağına inanan bir kul Allah'tan başkasına muhabbet beslemesi kalbin hastalığındandır diyor. Her kim diyor, Allah'a tevekkül eder, kendisi için ortaya koyduğuna ve yine kendisi için seçtiğine güvenir, dünyaya ya da makamı arzulamazsa ve nefsî seçimini terk edecek olursa işlerini Allah'a havale edip ona teslim ederse kardeşler ve kendisi için takdir edilene razı olursa kardeşler Allah için bak burayı dinleyelim. Burası gerçekten çok önemli şu cümleler. Eğer biz şu cümleleri bir yakalarsak zaten sohbeti kapatacağım inşallah. Şu 4-5 satır olan cümleyi yakalarsak kalbimiz yatışacak kardeşler. Bir daha okuyacağım Allah için can kolayla dinleyelim. Yani benim için en önemli yer burasıydı. yani. Ben bugün bu dersi okurken can alıcı olarak burayı gördüm. Her kim diyor Allah'a tevekkül ederse, kendisi için ortağı koyduğuna, yani Allah'ın kendisi için ortağı koyduğuna ve yine kendisi için seçtiğine güvenirse, kendisine seçtiğine güvenirse, dünyada da makamı arzulamazsa ve kendi nefsin seçimini terk ederse, nefsini reddederse ve işlerini de yalnız Allah'a havara ederse, teslim ederse ve Allah'ın kendisine takdir ettiğine de rıza gösterirse, boyun eğerse, teslim olursa ve kendisi hakkında hayır olduğuna da tam iman ederse o kalp sıkıntılardan kurtulup, kedelerden kurtulup, tasarlardan kurtulup artık huzura erer. O yüzden bir husus müslümde tam sabah akşam dualarına yakın yerde bir dua var. Allah, işte ben senin kulun kölen bir kadın olan anne babanın evladıyım diyor. Benim hakkımda takdir ettiğin benim için adalettir diyor. Benim bana takdir ettiğin kaza ve kaderin benim için adalettir. Bu ne demek kardeşim? Yani Rahman'ın bize yazdığı bütün kaderlere, bizim için çizdiği bütün hayata, Biz kalbimize bir nedamet duymadan, pişmanlık duymadan, sıkıntı duymadan, geçen rukiye dağıldığımız gibi, secdeye vardığımız gibi, bütün bu kadere de tam teslimiyet gösterirsek, o kalkıyor bir karışır, sıkuna erer. Demek ki bizim kalplerimizdeki sıkıntılar, üzüntüler, pişmanlıklar ve kalp lezzetinin uzak kalmasından bizi uzağa götüren mesele neymiş? Zaten mühelif devamı da söylüyor. Şüphesiz ki bundan yüz çevirirse o nefis, Nefsini uyan kimse de tuzaklara belalara, kötü vaziyetlere ve yorgunluğa düşer. Onun saf bir hayatı olmaz artık. Ferah bulunan bir kalbi bulunmaz. Arınmış bir ameli olmaz. Yerli yerinde bir isteği olmaz. Ve devamlı bir rahata da kavuşmaz bu kişi. Devamında da diyor ki allah Teala mutlaka mahlukatına kendisine ulaşacak yolu kolaylaştırmıştır. Nefislerine uydukları takdirde onlara örtülü olduğunu belirtmiştir. Şimdi bu örtüyü açıklayalım. Örtü nedir? Şimdi biz zaman zaman namaz kılarken huşruyu yakalıyoruz. Sekine iniyor. İhsanı yakalıyoruz. Murakabeye giriyoruz. Namazın bitmesini istemiyoruz. İşte o anda örtü kalkıyor bize. Bu halleri yakalar düşersek bu hallere Rabbimizin bize takdir ettiğine, başımıza gelen kaza ve kadere İstedemiz, istemediğimiz halde istemediğimiz şeyler oluyorsa ve biz burada ne, nefsi olarak kabullenmemişsek, rıza göstermemişsek Allah'ın örtüyü atıyor önümüze. O namazda hiçbir zevk almıyoruz. İbadetlerden zevk almıyoruz. Zikirlerden zevk almıyoruz. Kur'an'dan zevk almıyoruz. Muhabbetten zevk almıyoruz. Sohbetten zevk almıyoruz. Örtü var kardeşim. Örtü var. Neden var? Neden var kardeşlerim? Çünkü benim hakkımdaki takdirin adalettir dememiş oluyoruz biz. O takdirine biz rıza göstermediğimiz için Allah-u Teala da ne yapıyor? Örtü atıyor önüne. Aynı şuna benziyor kardeşlerim. Allah-u Teala kullu hayırlı şer imtihan eder. Takdir ettiği imtihanlarına eğer kul sabrederse, rıza gösterirse Allah-u Teala onun için rızan var der. Eğer kul diyor Allah'ın o takdir ettiği, ona vermiş olan hayırlı ve şer'e rıza göstermez, gadaplanırsa Allah da ona gadaplanır diyor. Hem gadaplanır hem de perde atar önüne diyor. Artık ibadetten de lezzet almaz, hiçbir hayrıdan da tat almaz. O yüzden zikir ortamına gelemez. İki tane Müslümanla bir araba oturup sohbet yapamaz. Onu sen istediği kadar hayra davet et, onun baş düşmanı da olur. Çünkü niye? Onun önünde perde var. O yüzden onlar öyle derler. Kur'an-ı Kerim'i açın Bakara suresini görürsünüz. En azı, en ileride gidenler ise münafıklardır. Öyle sürü. Onların gözleri, gözlerine bir sese çektik. Kalplerine ağırlık koyduk, mühür koyduk. Onların başları kalkıktır gözleri kör, kulakları sağır, katları memli onlar artık idrak etmezler, düşünmezler, hissetmezler. İşte kardeşler, münafıklıktan bu tarafa doğru gelin, Müslümanlığa ve müminlere kadar gelin. İşte veli kulların haline kadar inin. Kalbi Allah'ı tam içmiş kullar ise Kur'an'ın manalarını anladıkları gibi ihsan halinde ibadetten de zevk alırlar ve onların kafasına gerçekten gerçek sevgi ve gerçek muhabbet girmiştir. İşte bu sefer kalbi Rabbine yönelir, mutmain olur ve sükun bulur. İşte tevekkül eden Allah'tan gayrısından istemez. Allah'tan başkasına havale etmez, Allah'tan başkasına stoklamaz. Kim nefsiyle karışer, meşgul olursa Allah ile meşgul olmamış demektir. Kim Rabbi ile meşgul olursa nefsini boşamış, nefsinden uzak kalmış, Nefsini reddetmiş demektir. İşte ihlas da nedir kardeşler? İhlas nedir kardeşler? Rabbi kendisine bir sofra açmış Kur'an Sünnet oradan beslendiyse, oradan razı olduysa, oradan sükuna erdiyse, ona kanaat ettiyse, Rabbinin kendisine takdir ettiği kadere, hayra ve şerre rıza gösteriyse, mutmain işte ihlas da budur kardeşler. Hem Rabbi ondan razı, o da Rabbinden razı Haydi gir Allah'ın cennetine diye. İnşallah, Kur'an-ı Kerim'de zaten 30. yüze geldi bu ayettir. Rabbim bize de o vasfa eren kullardan eylesin inşallah. Amin, amin. Cennet meleklerinin inşallah, bekçilerinin, esenlik yurdu olan Salam olan cennete hoş geldiniz. Artık sizlere ebediyen ne bir korku, ne bir hüzün, ne bir keder yok. Müfessir de bunu tesir ederken diyor ki, sohbeti son toparlayalım. Demek ki dünya hayatında korku bitmeyecek. Dünya hayatında hüzün bitmeyecek. Dünya hayatında keder bitmeyecek. Dünyanın en zengini de olsak, istediğimiz kadar deli kul makamda kulluk da yapsak, kardeşler burası cennet değil. Ancak bu kalp Allah'ın cemali seyretmekle yatışacak. İnşallah Rabbim nasip etsin. Evet. Cennete girmeyle, sonsuz nimetli tatmayla Amin. ızdırabı ve üzüntüsü bitecek inşallah. Subhanekallama babbi <gülüyor> hamdik, eşhalenla ilahe illan testağfirke ve tübilek. Rabbim tefekkür etmeyi, düşünmeyi nasip etsin inşallah.